الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabb al-alamin. Ve salat ve salam ve ala lihi ve sallahu Rabbi şahil caddri ve yesserli amri. Uplulüğünde milsani yefka ve koli ve fawid amri ila Allah. Inna Allah baciun bilagat. Geçen Dersimzade. Son olarak Yusuf aleyhisselamın zindandaki iki arkadaşının gördüğü her birisinin ayrı ayrı gördüğü rüyayı yorumlamasını yorumlarken onlara verdiği mesajları ve bu mesajların esas itibariyle bir peygamberin her zaman için tarih boyunca bütün peygamberlerin kavimlerine verdikleri mesajın temelini yani tevhide daveti dine daveti ihtiva ettiğini biliyoruz. Bu gibi durumlarda da mesajı öncelemenin daha etkin olacağı da anlaşılmış oluyor. Demiştik ki bu surede muhtelif rüyalar var ve bu muhtelif rüyaların nasıl yorumlanacağı ile alakalı veya nasıl yorumlandığı ile alakalı açıklamalar var ve bu yorumların yorumların netice itibariyle hangi esaslara bağlı kalınarak yapıldığını görülen rüyalar ile ııı e, bu rüyalara yapılan yorumları tetkik ederken pek çok ipuçlarının yakalanabileceğini söylemeye çalışmıştık. Yani bu rüyalar ve bu rüyalara yapılan yorumlar ifade yerindeyse iyice fık edilirse bu rüyaların fık edilmesinden İslam'da İslam'ın rüya tabiri ilminin en esasları konu ile alakalı İslam'ın rüyayı nasıl değerlendirdiği de çok rahat bir şekilde anlaşılır. Nitekim birçok İslam alimi bu konuda gerçekten bu hususları iyice fıkhetmiş etmiş ve rüyalarla alakalı İslam kaynaklarında bilhassa tefsir, hadis ve e, hadis şerhleri kitaplarında konu ile alakalı çok etraflı ve güzel bilgiler var. Şimdi çok öbür rüyalardan ifade ise eğer ilginç vasıfı, dikkat çekici vasıfı olumlu bir vasıf olarak kullanılabilirse bu gibi yerlerde gerçekten çok dikkat çekici bir rüya ve bu rüyanın yine çok dikkat çekici bir şekilde tefsir edildiğini, yorumlandığını göreceğiz. Rüyayı gören Müslüman olmayan bir kişi, kafir. Nitekim Yusuf Aleyhisselam'ın zindandaki iki arkadaşının da gördükleri rüya hak çıktı olduğu gibi Yusuf Aleyhisselam'ın yorumladığı şekilde çıktı ve onlar da kafirdiler. Bu da şunu gösteriyor ki Kafir bir rüyanın da bir hakikate delalet etmesi mümkündür. Kafir olması onun gördüğü her rüyanın hakikatle alakası olmayan bir rüya olması olacağı anlamına gelmez. Bir kafir de pekala hakikate işaret eden bir rüya görebilir. Fakat onun gördüğü bu rüya onun çok büyük bir insan olduğuna delil değildir. Dolayısıyla görülen rüyalar, görülen rüyalar doğru da çıkabilir fakat doğru çıkması hiçbir şey ifade etmez. O insanın kişiliğiyle alakalı. Yani Yusuf Aleyhisselam'ın veya şeyin daha doğrusu e, Firavun'un e, kendisinin daha doğrusu o zamanki ismiyle Aziz'in e, zindandaki Yusuf Aleyhisselam'ın iki arkadaşının gördükleri rüya doğru bir rüyadır. Doğruyu gösteren, doğruya delalet eden bir rüyadır. Fakat bu rüya onların yüceliğine delil değildir. Değildir. Belki Yusuf Aleyhisselam'ın yüceliğini gösterir. O da rüyayı yorumladığı için değil. Cenab-ı Allah'ın ona bu konuda özel bir ilim öğrettiği için. Yani bir şey daha burada söyleyelim. Aslında beşeriyetin, insanlığın... İyilik ve güzellik damına sahip olduğu her bir şey, esas itibariyle peygamberlerin bize bıraktığı miraslardan bir miras. İnsanlık bugün güzellik ve iyilik damına neye sahipse, her birisini tetkik ederseniz, göreceksiniz ki orada bir peygamberin mirası vardır. Burada da rüya ilmi bize Yakub Aleyhisselam onun oğlu Yusuf Aleyhisselam'dan ve son olarak da bizim Muhammed Aleyhisselam'dan ne almış? Bize kadar miras kalmış müstesna bir şeydir. E, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın da nübüvveti verilmeden önce, yani nübüvvet ona verilmeden önce altı ay boyunca rüya ile başlamıştır nübüvveti. Ve onun gördüğü altı ay boyunca gördüğü rüya, Ayşe radıyallahu anhe validemizin hadisinde belirtildiği üzere her bir rüya sabah aydınlığı gibi apaydınlık tam bir gerçek olarak ortaya çıkıyor. Demek ki rüya ilmi ile alakalı bizde bugün beşeriyetin elinde, Müslümanların elinde bulunan doğru bilgilerin tamamı aslında bir peygamber mirası. Hangi ilmin veya tekniğin esasına bakarsanız bakınız bunun esası kısacası genel olarak medeniyetin olumlanan bütün özellikleri medeniyet denilen bir şey varsa eğer beşeriyetin ortak kazanımı, güzel kazanımları her birisinin temelinde aslında bir peygamberin ciddi bir katkısı vardır. Onun için Eskiden İslam dünyasında her bir meslek kendisini bir peygambere nisbet ederek mesleğiyle şeref duyardı. Terziler derlerdi ki mesela bizim pirimiz İdris aleyhisselamdır. Marangozlar derlerdi ki bizim pirimiz Nuh aleyhisselamdır. Berberler derdi ki bizim pirimiz İbrahim aleyhisselamdır. Mesela her bir meslek Böylelikle kendisini bir peygambere nisbet ederek, böylelikle meslek insanlarının bir mesleğin diğerine kendisini üstün tutmamasını, aksine her mesleği icra eden mesleğinden şeref duyarak ve dolayısıyla mesleğini angarya bilmeden mesleğiyle kıvanç duyarak, gurur duyarak mesleğini güzel bir şekilde icra etmesine sebep teşkil ediyordu. Böylelikle şu da şu şuur da veriliyordu o insana. Ben bu mesleği icra ediyorum. Bu bir peygamber mesleğidir. O halde ben bu peygamber mesleğini peygamber ümmetine veya peygambere iman eden bir kimseye yakışan bir titizlikle güzel ve mükemmel bir şekilde icra edeceğim derdi. Şişirme, kandırmaca, sahtekarlığa yönelecek şekilde mesleğini icra etmezdi. Dolayısıyla e, rüya ilmi de bu manada esas itibariyle şerefli bir ilimdir. Peygamberlerin bize bıraktığı bir mirastır. Bu ilim öyle efendim söyleyeyim e, batıda bu işin temellerini atan geçen dersimizde de bir vesileyle zikrettiğimiz onların adlarını zikretmek bizim dersimizin mahiyetini kirletmez. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de biliyorsunuz Firavun'u adı da geçer bu şey olmaz yani ha, Freud gibi bir serseri e, bu kadar diyelim kalkacak rüyayla alakalı olarak abuk sabuk yaklaşımlar şey edecek ve Avrupa'nın batının bütün rüyalarla alakalı ilmi 2-3 sayfayı geçmiyor. Hepsi de yalan yanlış. Veya büyük bir çoğunluğu yalan yanlış. hikaye Dolayısıyla ama İslam ile İslam bakın Kur'an-ı Kerim'de bir bu bir de Peygamber Aleyhisselatü İleride gelecek İsra suresinde gösterilen bir rüya var. Ve biz sana bir hak rüya gösterdik. Bir de Kur'an'da lanetlenmiş olan ağaç vardır diye bahsedilen konu var. Oraya da gelince inşallah göreceğiz. Ve az önce Peygamber Efendimizin hayatında da, nübuvvetinde de rüyanın ehemiyetini söyledik, işaret ettik. Yine geçen dersimizde belirttiğimiz gibi Peygamber Efendimiz çoğunlukla sabah namazından sonra ashab-ı kirama döner. Ve bugün aranızda, bu gece aranızda rüya gören var mı derdi. Bazen kendisi gördüğü rüyayı onlara anlatırdı. Bazen ashab-ı kirama rüyalarını anlattırırdı. Bazen kendisi yorumlardı, bazen ashab-ı kirama yorumlatırdı. Onların yorumlarındaki isabeti veya isabetsizliği de onlara gösterirdi. Yani bu manada, çünkü e, İslam, bunun bir manası da şudur, İslam hayatın tamamını kuşatan bir dindir. Rüya da bizim hayatımızın önemli bir parçasıdır. Onu yabana atamayız. Bu bir gerçektir. Az veya çok her birimiz rüya görüyoruz. Ve bu rüyaların bir kısmı bazen bizleri olumlu, bazen olumsuz, ruhen, psikolojik olarak bizleri ciddi ciddi etkilemektedir. Bu rüyalara yapılacak olan ve kişinin güvendiği zatlara yaptıracağı bir yorum veya kendisinin yapacağı bir yorum konu ile alakalı onun o rüyanın etkisinden güzel bir şekilde faydalanması veya olumsuz etkisini bir an önce bir kenara iterek ondan kurtulması açısından çok önemlidir. Yoksa Kur'an-ı Kerim burada sadece olmuş geçmiş bir rüyaya temas edip geçmek için anlatmıyor. Rüyalara aynı zamanda bu sure topyekün bir dikkat çekiyor. Müslümanın rüyası da var gördüğünüz gibi çocuğun rüyası da var efendime söyleyeyim kafirin rüyası da var yönetilenin rüyası da var yönetenin rüyası da var toplumun adeta her tür insanının neredeyse rüyası var ve bu rüyalara dair iyi yaklaşımlar var şimdi hükümdarın gördüğü rüyaya geçiyor burada 43 ayet Kerimime'de ve Ka elmeliiku İni ara sabaqarat sema. Kral dedi ki hükümdar ben semiz yedi tane inek gördüm diyor. Görüyorum. Rüyamda gördüm yani. Ya kuluhun sabağ ejaf, o yedi tane semiz inek, yedi tane zayıf inek yiyor. Rüyasında gördüğü bu. وَسَبْعَ سُنْ بُلَاتٍ خُضْرٍ وَاُخَرَيَا بِسَعْتٍ Bir de yedi tane yeşil başak ile diğerleri kurumuş başaklar görüyorum. Ya اَيُّهَا الْمَلَا Ey etrafımdaki ileri gelenler! اَفْتُونِي fi رُؤْيَا Benim bu rüyam hakkında bana fetva veriniz, kanaat belirtiniz, hüküm veriniz. Ne anlatıyor bu? اِنْ كُنْتُمْ لِلْرُؤْيَا تَعْبُرُونَ Eğer siz rüyayı tabir edebiliyor iseniz. Abara bir şeyin içerisine girmek demek. ubur içerisine geçmek, bir şeyin içerisine nüfuz etmek demek. Yani diyor ki ben bunları gördüm. Normalde bir ineğin bir iğneyi yemesi, semizin zayıf olanı yemesi şeklinde bile olsa... Tabiatta görülen bir şey değil. Tabiatta görülen bir şey değil. Böyle inekler birbirlerini yiyor. Ne olacak bu iş? Ne demek? Diğer taraftan da başak. Normalde ineklerin başakları yemesi lazım. İnekler birbirlerini yiyor. Başakların bir grubu yarısı yani yedi tanesi daha doğrusu e, dolgun, yemyeşil, öbür yedi tanesi kupkuru. Ne demek diyor? İşte ayileri gelenler benim bu rüyamın ne anlama geldiğini siz bana açıklayın diyor. Eğer bu işi bilebiliyorsanız bunu tabir edecek, yorumlayacak yol bulabiliyorsanız. Çünkü her bir rüyanın zamanla ortaya çıkacağı bir daha doğrusu doğru hak rüyaların zamanla gerçekleşmesi söz konusudur. İşte rüyanın görüldüğü zaman ile gerçekleşeceği zaman arasında bir mesafe vardır. Rüya tabiri de o mesafeye giden yolu anlatıyor. Daha doğrusu rüyanın görüldüğü noktadan gerçekleşeceği noktaya kadar giden yolu, ubuğru yani oraya nasıl gidileceğini anlatıyor. O bakımdan rüya tabiri denilmiş Türkçe'de de. Onunla alakalıdır zaten. Ne diyorlar peki onun etrafındakiler, kralın etrafındakiler? Kalu <gülüyor> edgatı ahlam adraf demetler demet tekili dıght dıht, dor dıght lıght daha doğrusu peltekse lıght onun çoğulu o da demet bir şey bunlar bir takım karma karışık rüyalar demet demet rüyalar diyor yani ayla biz rüya görmüşsün hiç öyle bunun tabir edilebilecek bir tarafı yok demek ki o zaman da şu biliniyordu en azından, her rüya tabir edilecek şekilde ciddiye alınan bir rüya değildir. Ciddiye alınması gerekmez. Bazı rüyalar vardır ki hiç şey değil. Mesela bir kimse düşünün ki her hafta öldüğünü görüyor. Bu rüyayı hiç itibara alma, moralini de mesela. Öyle olanlar var, geliyor, ya... Benim hanım da benim öldüğümü gördü. Ben de öldüğümü gördüm. Ben hanımın öldüğünü gördüm. At bunları gitsin bu. Rüyayla ölüm anlaşılmaz. Onun bir başka manası var. Sen ölümden etkilenme. Bilirse birileri anlatırsa Allah Olur başka şey değil. Bugün birisi anlattı bana. Ya işte ben böyle bir rüya gördüm. Ben de işte hanım da böyle gördü. İkimiz de e, hanımın öldüğünü gördük. Dedim doğru. Nasıl dedi? İkimiz de aynı rüyayı gördük dedim bak dedim. Ben bilmiyorum sen hanımın durumunu ama muhtemelen dedim. Senin hanımının galiba çeşitli hastalıkları var. Allah'ın izniyle bir süre sonra o hastalıklardan kurtulacak. Düşündü düşündü. Gerçekten çok hastalıkları var dedi dedim. Zaten işte. bu, o ölmesi de ondaki bu hastalıkların Allah'ın izniyle şifa bulması demektir. Böyle bir şey. Yani ben de bildiğimden dolayı değil. Rüya ilmini bilen birisi değilim. Bu manada şey ettiğimden de değil. Aa, ne hatırıma o geldi. Baktım çocuk psikolojik olarak perişan. Ben de görüyorum. O da görüyor. Demek ki bu işte bir iş var diyor. Yok dedim rüyadan etkilenme. Allah'ın izniyle böyle olacak dedi. Bir parça rahatladı bir barca rahatladı inşallah da böyle olur yani ölmekle alakalı bu gibi şeyler bunlar işte tam yorumlanmayacak rüyalar bunlara itibar etmesin rüya gören de itibar etmesin bazen çok sıkıntılı çok amuk sabuk veya anlamsız rüyalarda görülebilir bunlar şey değil yani öyle e, rüya ilk yorumlayanın yorumladığı gibi çıkar diyorlar ya bu doğrudur ama nerede doğrudur rüya yorumunu bilen bir kimsenin yaptığı yorum ile alakalıdır mı? Bu böyledir. Rüya bazen bize, nasıl diyelim, bazen bir maden çıkartırsınız. O madeni özünü yakalayabilmek için etrafında bir yığın cüruh var. Bir yığın lüzumsuz şeyler var. O madenden anlayan bir insan, Olumdüzümsüz olanları sanatkara ne bir şekilde usulüne uygun olarak dışa onları dışlama yöntemi neyse onları ayıklar dışarıya atar. Ondan sonra asıl elde edilmek istenen o değerli madeni diyelim ki altın olsun bu. O değerli madeni elde eder çıkartır. Rüya da böyledir. Bakın burada ifade yerindeyse rüyada dolgu malzemesi var. Yedi tane ...semiz inek, yedi tane zayıf inek... ...birbirlerini yiyor. Doğru. Burada bir de yedi tane... ...yeşil başak... ...öbürleri kuru. kuru. Bunlar bir şey, bir anlamı var. Rüyanın yorumu şeyi birazdan belli olacak. Aslında... ...son başaklar... ...başaklar... ...ineklerin... ...mahiyetini anlatıyor. Yani... ...ne demek semiz inek? Semiz inek demek yedi başak demek. Yani ona tekabül ediyor... İkisinden birisi adeta fazlalık ama ineklerden nereden bahsediliyor için bahsediliyor? Biri ötekini yer. Yusuf Aleyhisselam'ın yorumunda bunların hepsinin manası tık tık ifade edildiyse her bir şey yerinde oturacak. Ama anlamayanlar ne diyecek? Ne dedi? Bunlar karma karışık rüyalardır ve menahnu bi tevil bi alimin. <Sessizlik> ama biz öyle anlamsız rüyaların ne anlama geldiğini nasıl yorumlanacağını bilemeyiz deyip çıkıyorlar işin içinden. Bu esnada zindanda rüyasını Yusuf aleyhisselama yorumlatan tabir ettiren ve kurtulup tekrar hükümdarın yanındaki şarap satiliği yani şarap sunuculuğu iş görevine geri dönen kişi olayı hatırlıyor. ...yaşadıklarını hatırlıyor. Ayet-i Kerime buna, bunu dile getiriyor... ...45. Ayet-i Kerime... ...ve kâlellezî nece minhume... ...o rüya gören iki arkadaştan... ...kurtulan kişi... ...dedi ki... Ve ...veddekere ba'de ümmetin... ...ümmet burada... ...süre manasına, zaman manasına... ...ve bir süre sonra hatırladı. Yani... Bir süre sonra zindanda Yusuf'la konuştuklarını hatırlayıp kurtulan kişi hatırlayıp dedi ki o zindan arkadaşlarından kurtulan kişi bir süre sonra Yusuf'la konuştuklarını hatırlayıp dedi ki neyi hatırladı? Kendisi de rüya görmüştü, rüyasını yorumlamıştı ve dediği gibi çıkmıştı. Hem kendisi için hem de idam edilen arkadaşı için. Ee, o zaman hatırladı. Kalem ne dedi bu? Ene unebbiukum bita'vilihi. Ben size bunun yorumunun haberini getireceğim. Bu rüya yorumunun haberini ben size ulaştıracağım, getireceğim. Ama beni gönderir diyor. Fahsirilun. Yani beni Yusuf'a götür. Yusuf ey hemen geliyor. Ve Yusuf ey o doğru sözlü kişi diye hitaba başlıyor. Burada ufak bir şeye dikkat çekelim. Kur'an-ı Kerim'in kıssa anlatımında, edebi anlatımında izlediği müstesna ve güzel bir yol. Burada mesela Tevrat kıssalarıyla kıyas edecek olursanız çok bariz farklar görürsünüz. Ben size bu rüyanın yorumunu getireceğim diyor bildireceğim. Beni hemen gönderin diyor. Arada bayağı şey var değil mi? Adam hazırlanacak krallık sarayında tahtına binecek veya ta efendime söyleyeyim atlı arabasına binecek, koruyucuları bilmem neler çünkü bu da sıradan bir insan değil, büyük bir bürokrat. Yüksek bir bürokrat. Nereye gidecek? Zindana gidecek. ...zindancı başına emir götürecek... ...hapishane müdürüne bilmem ne olacak... ...bir hın işin formalitesi var... ...icraatı var... ...bu icraatın hepsi yapılıyor... ...ve zindana giriyor... ...Yusuf aleyhisselamla karşı karşıya geliyor... ...bütün bunlar ayeti kerimede anlatılmıyor... ...hepsi birden... ...geçiliyor... ...niçin? Çünkü burada ibret alınacak... ...verilecek bir mesaj çıkartılacak... ...bir taraf yok... Burada demek ki İslam'da daha doğrusu Kur'an-ı Kerim'de kısa anlatımı hedef gözeten bir anlatımdır. Hedefi olan belli bir maksadı esas alan bir anlatımdır. Diyor ki hemen Yusuf'u eyyühe sıddık. Daha önce Yusuf'un hal hatırını da sorması gerekiyor. Sormuş olması gerekiyor. Hemen ifadeyle ise pat diye söze girmiyor. Bunlar da bahsedilmiyor. Niye? Çünkü bunlar olağan şeyler. Olacak şeyler. Bunları anlatıp sözü lüzumsuz uzatmaya gerek yok. Ama Tevrat'ın kıssalarına baktığınız zaman aman ya Rabbi bir tafsilatta asıl anlatılmak istenen konuyu bulamazsınız. Kaybolursunuz orada. Kaybolursunuz. Onun için Kur'an-ı Kerim'in mucize ve tahrif edilmemiş ilahi kitap olduğunun göstergelerinden birisi de budur. Kur'an-ı Kerim kıssalarının bu kadar veciz özlü anlamlı ve hedef gözeten bir üslub ile bizlere sunulmuş olmasıdır. Ey doğru sözlü hem de çok doğru sözlü Sıddık Yusuf Sıddık inancında da amelinde de sözlerinde de doğru olan insan demektir. Eftine <gülüyor> bize fetva ver anlat söyle kanaatini Fi seb'i bekaratin siman. Semiz yedi inek yaكلهن سبع zayıf yedi inek, tarafından yenilen 7 semiz inek hakkında ve başka ve 7 sünbulatun khudr ve okhraya bisat yedisi yeşil yedisi de kuru başak yedi başak hakkında 7 başak hakkında sen bize fetva ver la alli ercu ila ennas laallehum ya'lemun Belki senin söylediklerini sen bana söyle ki ben de bunu insanlara dönüp götüreyim. Böylelikle onlar bilmiş olurlar. Durumu öğrenmiş olurlar. Senin o yapacağın sağlıklı ve doğru rüya yorumu neticesinde onlar da başta hükümdar olmak üzere ne yaparlar? Bu rüyanın, bu rüyanın. Tabirini öğrenerek Rahatlarlar diyor. Yusuf Aleyhisselam Hemen Şey diyor. Önce rüyayı yorumluyor. Ondan sonra Kendisiyle alakalı duruma Söz getiriyor. Bu da neyi anlatıyor? Biraz sonra göreceğiz. Diyecek ki ben de içerideyim. Git ona söyle. Benim dışarı çıkmam gerekiyor. Bunu başta söylemiyor. Fırsattan ifade edilse istifade eden birisi gibi görünmemek için, o duruma düşmemek için, insanların ihtiyaçlarını istismar etmek kadar ne bileyim gizliden yapılan bir e, kötülük ve aşağılık böyle dilim varmıyor kötü konuşmaya bir durum yok. İhtiyaç sahibi olan bir insanı ihtiyacını göreceksin. Nasıl olsa muhtaçtır. İstediğim ücrete çalıştırırım diyeceksin. Ondan sonra da dönüp diyeceksin ki kendi kendine izah edeceksin. Kardeşim ben zaten onu zorla çalıştırmadım ki o isteyerek geldi çalıştı. Ali Selam böyle yapmıyor. Demiyor ki ha yok arkadaş yapma yok. Bu rüyayı ben yorumlamam. Önce beni dışarı çıkartı. Dese çok haksız olmazdı. Çünkü zaten zulmen orada. Ama buna bile tenezzül etmiyor Yusuf Aleyhisselam. Yüce bir ahlak bu. Önce onların ihtiyaçlarını karşılıyor. Diyor ki, Kale, Tezra'une seb'asinine de'be. Kesintisiz diyor, önce öğüt veriyor onlara. Kesintisiz yedi yıl adetiniz üzere. Alışa geldiğiniz üzere ekin ekmeye devam edeceksiniz diyor. Feme hasattu federuhu fi <fî> summulihi. Biçtiklerinizi başaklarında bırakın diyor. Çünkü bu şekilde depolanması daha kolay, daha uzun sürelidir. Daha uzun süre kalıcıdır. Onu başağında bırakın. İlla kalilemm mimma te'ekulûn. Yiyeceğiniz az bir miktar hariç. Burada neler neler söylenebilirdi veya söylenmiş olmalı arada daha. Diyor ki başaklarında saklayın. Yani zaten anlaşılıyor. Bunları saklamak için de gerekli depolar inşa edin. Mahzenler inşa edin. Bunları depolayacak, bu depoları koruyacak, muhafaza edecek, bir kadronuz olsun. Bu işin ifade elindeyse devlet yapılanması içerisindeki örgütlenmesini yapın. Onun hazırlıklarını yapın diyor. Ondan sonra illa kalilen mimme te'ekulun Yiyeceğiniz az bir miktarını başarıyla saklamanıza gerek yok. Bir de tohum olarak kullanacağınız miktar da dahildir. Çünkü ertesi sene Ekebilmek için bir miktar tohum da saklamanız lazım. Yani diyor ki yiyeceğiniz miktar ile tohum olarak kullanacağınız miktarı ayıracaksınız. Geri kalanını başağında bırakacak depolayacaksınız. Ondan sonra diyor ki ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ سَبْعُنْ شِدَاتٍ Bu yedi yıldan sonra, yedi yıl ekip içtiniz güzel güzel, ekinleriniz güzel geldi bundan sonra yedi tane meşakkatli, sıkıntılı verimi az yetersiz yedi yıl gelecek. Kıtlık yılları gelecek. Yedi kıtlık yılı gelecek. Bunlar da ne yapacak? يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لهن. Onlar için önceden sakladıklarınızı yiyecekler. Yani bu yedi yıl yıl yer mi? yemez. Yedi yılda o insanlar onları yiyecek. Böylelikle yedi semiz ineğin, yedi zayıf ineği, ineği yemesi. Yedi semiz ineğin, yedi zayıf ineğin ne anlama geldiği ve semizlerin zayıfları yemenin ne anlama geldiği ne oldu? Ortaya çıkmış oldu. İlla qalilemmimma tuhsinun. İhsanı da yani muhafazayı da silolarda depolamayı da burada zikrediyor ayet-i kelimeden. Ondan sonra ne olacak? O da merak konusu peki biz bu yedi yılı yedi, yedi tane başakları, yedişer başağı gördük. Yedi böyle, yedi böyle, eti on dört. On beşinci sene ne olacak? Onu da beyan ediyor Yusuf Aleyhisselam. Böylelikle rüyanın fazlasını onlara öğretiyor. Bu da Yusuf Aleyhisselam'ın söylediklerinin yalnız rüyaya bağlı değil ayrıca Cenab-ı Allah'ın ona vermiş olduğu özel bir ilim ile de konuştuğunun ayrı bir göstergesidir bu da onun nübuvvetinin alametlerinden bir başka alametti bundan sonra ise bir yıl gelecek ki İnsanlara, o yılda, o yılda insanların imdadına yetişilecek. Gayf, Arapçada imdada yetişmek demektir. Yağmura gayf deniliyor. وَهُوَ الَّذ۪ي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا diyor <gülüyor> İnsanların ümitsizliğe düşmesinden sonra, düştükleri bir dönemden sonra, yağmuru indiren gaysı. gayf. O imdadı indiren odur. Çünkü yağmur yağmayacak olsa ne fayda? Ne işe yarayacak? Bir telaştır herkesi alıp götürecek. Azap gelir arkası. Onun için imdattır. İmdada yetişiyor. Ve fihi ya'sirun. Ve o sene içerisinde ayrıca insanlar türlü türlü mahsulleri de sıkacaklar üzümünden efendime söyleyeyim susamına kadar sıkılma özelliğine sahip her bir şeyi de sıkacaklar. Yani her türlü tahıl, meyve vesaire falan bol bol gelecek ondan sonra. Yani bolluk yılları yine tekrar geri dönecek. Böylelikle Yusuf Aleyhisselam onlara hem rüyalarının tefsirini, yorumunu hem bu rüya gereği alınacak olan tedbirleri hem de bu rüyanın delalet ettiği yıllardan sonra neler olacağını anlatan müstesna bir yorum yapmış ve aynı zamanda yol göstermiş oluyor. Yol göstermiş ve gelecekten de haber vermiş oluyor. Rüya sadece 14 yılı kapsıyordu ama kendisi 15. yıldan sonra olacakları 14. Düncü yılın tamamından sonra olacakları, 15. yıldan itibaren olacakları da onlara haber veriyor. Bu da Yusuf Aleyhisselam'ın sahip olduğu bu bilginin rüya yorumundan ibaret olmadığını da gösteriyor. Akıllı insan hükümdar, o zamanın hükümdarı. Diyor ki, وَقَالَ الْمَلِكُ اْتُونِي بِهِ Kral diyor ki hükümdar onu bana getirin. Böyle bir yorumu yapabilen, bize bu kadar güzel yol gösteren yapacaklarımızın ne olduğunu söyleyen bir insan. Zindanda kalacak bir insan değildir. Bu insan orada bırakılmakla heder ediliyor. Bu insanın, Mısır'ın tamamının bu insandan istifade etmesi gerektiğini anlıyor. Çünkü Böyle bir yorum yapan, bu yorumla birlikte bu kadar müstesna, mükemmel o zamanın şartları içerisinde bilhassa düşünecek olursanız tedbirleri bize gösteren, çünkü o zamana kadar insanlık böyle bir kıtlıkla karşı karşıya kalmamıştı. Cenab-ı Allah'ın bu rüyayı hükümdara göstermesi de Allah'ın o zamanın insanlara bir rahmetinin bir tecellisidir. Yusuf aleyhisselam zaten mevcudiyeti bir rahmettir. Bir peygamberin mevcudiyeti zaten bir rahmet. İşte o rahmete bağlı olarak bu rüya ve bu rüyanın yorumu o zamanda gerçekleşiyor. Niye? Çünkü Cenab-ı Allah böyle takdir etmiş. Yusuf aleyhisselam suresini okuyup üzerinde iyice tefekkür edip de kadere imana imanı ıı, gerekli ve zorunluluğu görmeyen veya kadere iman etmeyen bir insana hayret edilir. Kardeşleri ne murad ediyor? Cenab-ı Allah ne murad ediyor? Ne oluyor? Cenab-ı Allah kaderini yine Yusuf Aleyhisselam'a vaktiyle gösterdiği rüyada göstermişti. Yine daha sonraları Yusuf Aleyhisselam'ın torunlarından olan Musa Aleyhisselam'a Cenab-ı Allah... ...annesine ilham etmişti... ...Musa Aleyhisselam'ın kaderini... ...Firavun'un planı, programı... ...bilmem ne hepsi hikaye... ...fayda vermiyor... ...mülkünü ortadan... ...kaldıracak olanı... ...Firavun öldürmek isterken... ...kendisi yetişti. ...Cenab-ı Allah'ın... ...takdiri... ...Vellahu galibun ala emrihi... ...velakinne ektheran nasilâya alemun... ...diyor ayet-i kerime... ...Allah... Emrinde galip gelendir. Fakat insanların çoğu bilmezler. Bu budur. Amerika galip gelemez. Rusya galip değildir. Olamaz. Çin galip gelemez. Esed galip gelemez. Allah emrinde galip olandır. Ve Allah da kafirler hoş görmese dahi nurunu tamamlayacak olan. budur. Biz kadere iman ettiğimiz gibi Cenab-ı Allah'ın vaadinin de kadere göre verildiğine iman ederiz ve vaadinin muhakkak tahakkuk edeceğine iman ederiz. Onun için her geçen gün inanın, geleceğin İslam'ın ol olacağı hakikatine dair olan imanımızı pekiştirecek surettedir. Pekiştirecek surette gelişiyor, ortaya çıkıyor. Evet. Diyor ki işte bu hükümdar akıllı hükümdar ve kâlel-melik-ü'tûni bih bana onu getirin dedi. felemmâ câehur Rasul yani hükümdar rünn yanından Yusuf Aleyhisselam'ı getirmek için bir elçi gidiyor. Burada da dikkat ederseniz tafsilat yok. Haşviyat daha doğrusu. Gereksiz bilgi Oradan bir mesaj çıkmıyor. Anlatmamış onları. Derhal elçi Yusuf Aleyhisselam'ın yanına geliveriyor. "Kalerce ila rabbik." Resul geldi, ona durumu anlattı. Hadi çık dedi. Gel seni götürelim dedi. Bunlar anlatılmıyor belli. Yusuf Aleyhisselam hemen ona diyor ki, "Kalerce ila rabbik. Sen Rabbinin yanına, yani efendinin yanına dön. Feselhu ma balun nisveti latî ellerini kesen o kadınların hali neydi? Yani burada Yusuf Aleyhisselam'ın edebine dikkat edelim. O kadınlar benden murat almak istemişlerdi. Şöyle şöyle kötü kadınlardı diye onlardan kötü bir şekilde hiç söz etmiyor. Onlara sorsun onlar anlatsın durumu diyor. Ben bir şey söylemiyorum söylemiyor sor ona diyor o ellerini kesen kadınların durumu neydi adam da kral da bu işi öğrenecek tabi çünkü kadının kocası Yusuf aleyhisselamdan murad almak isteyen evinde büyüdüğü kadının kocası ölmüştür rivayetlere göre başka bir hükümdar inna rabbi bikeydi hunne alim sen Rabbine git sor <gülüyor> Ama benim Rabbim, Allah onların giriştikleri hile ve tuzağı zaten çok iyi biliyor. Seninki bilmiyor. Dolayısıyla o da bilsin, gerekeni yapsın diyor. Yine kestirmeden gidiyor ayet-i kerime yerindeyse, gereksiz yerindeyse gerekisiz haşfiyattan bahsedilmiyor. ''Kâle mâ hâtbukunne'' yani demek ki elçi hükümdara geldi. Hükümdara olayı anlattı, hükümdar da o kadınları celbetti, etti, huzura getirdi. Ve onlara dedi ki, Ma hâtbukunne id râvettunne Yûsüfe'an nefsi. Yûsüf'u kendi nefsi hususunda, kendi nefsi hususunda Yusuf'a tuzak kurduğunuz zamanlarda sizin haliniz neydi, niye böyle bir şey yaptınız, nasıl oldu bu iş, ne maksatla yaptınız? Kadınlar o kadar zaman da geçtikten sonra bu vaziyette de doğruyu söylemekten de başka çarelerinin olmadığını anladıkları için Kulne haşa lillah asla Allah için söylüyoruz diyorlar Me alinne aleyhü su biz onun aleyhine olabilecek en ufak bir kötülük bilmedik bilmiyoruz. Onun aleyhine olabilecek hiçbir kötülük bilmiyoruz diyorlar. Qalet imraatu'l aziz bu sefer asıl bu işin ele başısı durumunda olan Aziz'in karısı dedi ki diyor el has hashasu'l hak. Şu anda artık hak ayan beyan ortaya çıktı veya artık hakkın gerçeğin ayan beyan Açık seçik ortaya çıkma zamanı gelmiştir. Benim için de her şeyi doğru olarak itiraf etmekten başka yol kalmamıştır. Daha önce ne demişti? Söyle demişti kocasına. Senin zevcene kötülük yapmak isteyenin cezası acıklığı. Veya alçaltıcı bir azap veya da zindana atılmaktan başka ne olabilir demişti de verilecek cezayı da göstermişti. Bundan birisini seçin demişti. Burada da artık hakkı söylemekten başka bir çare kalmamıştır diyor benim önümden. اَنَا رَعَوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ Kendisinden murad almak hususunda... Onu zorlayan bendim diyor. Ve onu da bizimle birlikte görenlerden biri. Ve onu zırlayan bendim diyor. Ve onu da bizimle birlikte görenlerden biri. Ve onu zırlayan bendim diyor. Ve bu kişi şehadet çok önemlidir. Kişi kendi aleyhine, kendi lehine yaparsa kıymeti yok. Ben şöyle yiyeyim, şöyle kahraman, hikaye bunlar. Ama ben böyle kötülük yaptım. Bu artık tartışılmaz. Bir de senin düşmanın, senin hakkında bu böyle iyi bir insandır diyor. Bu haklıdır diyor, bu fazilet sahibidir diyor. Nitekim Araplarda darb-ı meseldir. <gülüyor> <gülüyor> El-fadlu ma şehide bihil e'de demişler. Fazilet denilen şey düşmanların tanıklık ettiği husustur. Senin düşmanlığın sende mesela senin hakkında güvenilir bir insandır. Kureyşlilerin, Mekkelilerin kafirlikleri döneminde Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a Muhammedül Emin demeleri gibi. Davasına düşman, kendisine düşman fakat emanetine bir şey diyemiyorlar. İşte fazilet budur. Düşmanın senin lehine şahitlik ediyor. Bu iki şahadet çok değerlidir, çok kıymetlidir ve şahitliğin en üst mertebesindedir. İşte burada da Aziz'in karısı kendi aleyhine Yusuf aleyhisselam lehine şahitlik ediyor. Ben diyor Yusuf'a tuzak kurdum. Ondan murat almak istedim. Bunun için onu ben zorladım. Ve innehu lemines Şüphesiz ki o tamamıyla sadakat sahibi, doğruluk sahibi kimselerden O evinde barındığı insana ve onun zevcesine hainlik etmedi. Edebilmek için her türlü şart varken ve Yusuf aleyhisselamın haşa bu kötülüğü yapmış olsaydı kesinlikle gizli kalması imkanı varken, beşerden tabi, insandan gizli kalmak imkanı varken ...Yusuf Aleyhisselam buna yanaşmıyor. Onun için... ...Cenab-ı Peygamber ne diyor? Arşın gölgesi altında... ...barınacak kıyamet gününde... ...yedi kişi arasında kimi sayıyor? Ve bir genç ki... ...makam ve mevki sahibi... ...güzelliği olan bir kadın... ...onu... ...kendisiyle beraber olmaya... ...davet ediyor... Ve onun verdiği cevap inni ehafullah oluyor. Ben Allah'tan korkuyorum. İşte bu genç arşın gölgesi altında barındırılacaktır. Kıyamet gününde başka hiçbir gölgenin bulunmayacağı bir zamanda. Böyle davrananların da efendisi şahı işte Yusuf aleyhisselam. Onun için her güzellikte peygamberler daima öndedir. Bütün güzelliklerde, bütün faziletlerde peygamberlerin önüne geçecek hiç kimse yoktur. Onun için peygamberler beşeriyetin biricik ve şaşmaz önderleri ve ölçüleridir. Her konuda ama, her konuda. Ve bütün peygamberlerin bütün güzelliklerini, mükemmelliklerini, faziletlerini cem' eden peygamber olarak Muhammed aleyhissalatü vesselamdır. Onun için onun dini kamil dindir. Onun şeriatı eksiksiz şeriattır. Onun önderliği de eksiksiz önderlik, mükemmel örneklik, üstüne hiçbir şekilde hiçbir önderliğin, rehberliğin, nümune intisalin çıkmayacağı. Onunla hatta çıkmak şöyle dursun. Hiç kimsenin kendisiyle asla kıyas edilmeyeceği, hiçbir alanda ve hiçbir hususta biricik önderimiz Örneğimiz odur. Beşeriyetin de aslında alel-ıtlak. Yani kayıtsız ve şartsız tek önderinin o olması lazım. Her konuda. İtikatta, ibadette, amelde, ahlakta, her mevzuda. İktisatta, siyasette, savaşta, harpta, darpta, ailede, bireysel ilişkilerde. Hatırımıza gelen beşer hayatının bütün alanlarında. İnsanın Rabbi ile olan alakalarında, cemiyetiyle, toplumuyla, insanlıkla olan ilişkilerinde, kainat ile olan münasebetlerinde, kendi hemcinsleriyle olan münasebetlerinde, her konuda Kamil Risalet'in sahibi, Kamil Peygamber Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. <Gülüyor> Cenab-ı Allah onu öyle bir konuma yerleştirmiş ki, Bakın, ayet-i kerimeye bakın. Kul in kuntum tuhibbûnallâhâ fettebiûnî yuhbibkûmullâhâ. Bitti. De ki, eğer Allah'ı seviyorsanız, bana uyacaksınız, bana uyun, Allah da sizi sevecektir. İfade ise kilit taşı. Allah'ı seviyorum diyen sevgisini ispatlamak istiyorsa ispatlanması lazım. Her iddianın bir ispatı gerekiyor. Ben Allah'ı seviyorum. Bu bir iddiadır. Bu iddianın ispata ihtiyacı vardır. İspatı o Yüce Resul'e adım adım uymaktır. Onun yolundan kesinlikle şaşmamaktır. Her konuda. Bunun karşılığı ne olacaktır? Sen Allah'ı seviyorsun, sevdiğini ispatlıyorsun. Allah'ı sevmek illa kalpte böyle Belli bir heyecan kalbin güp güp atması veyahut da e, feryatlar ederek zıplayıp durmak değildir. Sevginin ispatı bu değil. Sevginin ispatı nedir? Sevginin ispatı Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a adım adım tabi olmaktır. Böyle ispat edilir. İttiba budur. O zaman karşılığı da var. Dava iddia ediyorsun, iddianı ispat ediyorsun... İspat ettiğin takdirde veya ispat ettiğin nisbette, ispat ettiğin oranda Allah da sizi sevecektir diyor. فَتَّبُعُونِي يُحْبِبْكُمُ الله. Var mı bu konumda başka bir beşer? Ona uyarsan, bir, Allah'ı sevdiğini ispatlamış olacaksın. Yani dolayısıyla gerçekten Allah'ı seviyor olacaksın. Aynı zamanda, iki, Allah da seni sevecek. Daha başka gaye ne olabilir ki? Bunların ötesinde gaye olur mu? Bunlardan büyük bir maksat bir insan için düşünülebilir mi? Bundan daha büyük insanı şereflendirecek bir maksat olabilir mi? Allah'ın sevgisine mazhar olmak. Bunun kadar büyük bir nimet olamaz ki. Hiçbir nimet bununla kıyas edilmez. Bu öyle bir nimet ki bütün nimetleri kapsar ve bütün nimetleri arkasından celbeder. Allah seni severse cehennemden kurtulur. Allah birisini severse cennette olur. O kişinin Allah'a olan sevgisi mertebesinde Allah da onu seveceği için cennette de mertebesi ona göre yükseğe, yükselecektir. Bunu da belirleyecek olan nedir? Şuna buna Aliye Mehmede Aliye Veliye şuna buna vesaire değilim. Ona adım adım uymaktır. Merhum Necif Hazıl'ın dediği gibi. Yol onun varlık onun gerisi hep angarya. Onun dışında kimin izinden gidersen git angaryadır. İşkencedir, sıkıntıdır. Sırtında vebaldir, yüktür. Çünkü onun yoluna muhaliftir. Bitti. Onu seveceğiz, ona tabi olacağız. Bizim tek önderimiz, tek göstergemiz, tek rehberimiz yolda ona göre hizaya dizildiğimiz, arkasından gittiğimiz tek bir bayraktarımız vardır. Liderimiz vardır, komutanımız vardır, idarecimiz vardır, efendimiz vardır, peygamberimiz vardır kısacası Ali sallallahu aleyhi ve sellem. Bunun dışında biz kimseyi tanımayız büyük olarak. Herkesin büyüklüğü ona uyduğu nispettedir. Ama herkesin ona uyduğu kadar büyüktür herkes. Uymadığı yerde hiç kusura bakma deriz biz ona. Çünkü bizi bağlayan insanlar değil. Bizi sadece o bağlar. Onun şeriatı bağlar. İşte Yusuf aleyhisselam. Mın bu rüyası gereği gidin sorun deyince hak apaçık ortaya çıkıyor ve o sadıklardandı diyor. Aynı şekilde işte bütün peygamberler bu şekilde her konuda da sadakatin ve doğruluğun zirvesindedir. Evet vaktimiz yani daha doğrusu birinci dersimizin dersimizin ilk bölümünün vakti biraz da geçti bir Nefes alalım ondan sonra kaldığımız yerde devam ederiz inşallah.